derim ki, ben kendim için üzülmüyorum, fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını görürsem çok üzülürüm, dedi, Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, korkma, kesinlikle Allah bizimle beraberdir, dedi.